Yüz eser. Tütün Zamanı Zeliş Necati Cumalı Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar merhaba. Ağaçlar denize doğru gidiyor. Deniz dağlara doğru. Gittikçe küçülüyorum olduğum yerde. Neredeyse uzat ellerini, başım dönüyor. 60 yıl süren edebiyat yaşamında 13 şiir, 11 öykü, 5 roman, 20'nin üzerinde oyun, 6 deneme kitabına imza atan Necati Cumalı'yı saygıyla anarken... Onun dizeleriyle merhaba diyoruz. Yazmaya lise yıllarında başlayan Cumalı, 13 Ocak 1921'de Yunanistan'ın Florina kentinde doğar. Büyük mübadelede ailesinin Türkiye'ye göç edip Urla'ya yerleşmesiyle, ilkokulu Urla Şehit Kemal İlkokulunda okur. Ortaokul ve lise öğrenimini İzmir Erkek Muallim Mektebi'nde, üniversite eğitimini ise, Ankara Hukuk Fakültesi'nde sürdüren Cumalı, önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nde, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başlar. 1948 yılında Urla'ya dönen Necati Cumalı, 1950-1957 yılları arasında İzmir ve Urla'da avukatlık, 1957 Kasım'ında Paris ateşeliğinde radyo dinleme memurluğu yapar. Eşinin görevi nedeniyle İsrail ve Paris'te yaşayan Cumalı, Yazarlığı tek uğraş alanı seçip İstanbul'a yerleşir. Oyunlarının, romanlarının ve öykülerinin, hatta şiirlerinin kaynağı sorulduğunda yaşama tanıklık cevabını verir. Yazarlığını besleyen en önemli kaynak ise 1950-1957 arasında sürdürdüğü avukatlık mesleğidir. Kendisinden dinleyelim. <Gülüyor> sevdim mesleğimi yorucu ve sıkıcı görünüyordu birçoğuna oysa bu uğraşı ufuklar açtı bana çoğunlukla arazi toprak anlaşmazlığı katil davası aldım 15 katil davam vardı bir avukatın 15 katil davası alması ne demek bunlardan ezik otlar piyesi çıktı vur emri çıktı susuz yaz çıktı zeliş romanı ''Buradaki tanıklığımın ürünüdür. Susuz yazı neden yazdım? Kendim uydurmadım ki bunu. Su ne kadar önemlidir? Su için nasıl insan boğulur? Nasıl öldürülür? Bunları avukatlığım öğretti bana.'' Şehir, öykü, roman ve denemelerinin yanı sıra tiyatro oyunları da yazan Cumalı, bu alandaki verimliliğiyle çağdaş Türk tiyatrosunda önemli bir yere sahiptir. Yaralı Geyikli 1979'da Muhsin Ertuğrul Armağan'ını Dün Neredeydiniz? oyunuyla Kültür Bakanlığı tiyatro ödülünü aldı. Susuz Yaz'ı unutmayalım. Unutur muyum? Susuz Yaz, Metin Aksan tarafından filme çekildi ve katıldığı 1964 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü alarak, ülkemize sinema alanındaki ilk ödülü kazandırdı. Necati Cumalı Değişik Gözle adlı eseriyle 1957 Makedonya 1900 ile 1976 Sayit Faik Hikaye Armağanı, Yağmurlu Denizle 1969 Türk Dil Kurumu şiir ödülünü, Tufandan Önce adlı eseriyle de 1984 Yedi Tepe Şiir Armağanını kazandı. <gülüyor> Başka var mı? <gülüyor> Olmaz mı? Elbette var. Son romanı Viran Dağlar hem Orhan Kemal Roman armağanını hem de Yunus Nadi Roman ödülünü aldı. Cumalı roman ve öyküleriyle Ege yöresini Taşra kasaba insanının gerçeğini yaşadığı toplumsal sorunları işler. Tütün üçlemesi diye nitelenen Tütün Zamanı ya da diğer adıyla Zeliş, Yağmurlar ve Topraklar ve Acı Tütün adlı romanları. Oyunları da aynı çizgidedir. Oyunlarında toplumsal yapı eksikliklerini, aksaklıklarını, insan ilişkilerindeki trajik yanları, değişim karşısında toplumun uyumunu uyumsuzluğunu anlatır. Bu temalar her oyunda içerdiği anlamla ülkenin modernleşme sürecindeki değişim aşamalarını yansıtır. Necati Cumalı, kasaba bir toplumun kültürel yapısını, kimliğini, coğrafyasını ele verir demekte. Bu söylemini oyunlarında ve romanlarında işlemektedir. İçinde büyüdüğü Urla kazası, eserlerinin ana mekanıdır. Söyleşimizin konusu olan Tütün Zamanı Üçlemesinden Zeliş'i anlatmaya başlamadan önce, Urla'yı, çocukluğunu ve yazarlık tutkusunun nasıl başladığını yazarın kendisinden dinleyelim. Urla'da, Eski antrepolar vardı. Tüccar aldığı üzümü, tütünü bu depolara koyardı. Buraları kolayca tiyatroya çevirdiler. Yerden yüksek bir tahta konulurdu sahne olarak. Urla'nın varlıklı zamanı. Birinci dünya buhranına kadar Urla çok zengindi. Üzümü, zeytini, tütünü çok meşhurdu. Gezici kumpanyalar gelir, buradaki oyunlarını sahnelerdi. İlk oyunları burada izledim. Işıklar söndü, perde açıldı. Büyülü bir dünya çıktı karşıma. Urla'daki evimiz büyüktü. Boş bir ahırı, karagöz odası yaptım. Sekiz yaşındaydım. Okuldan çıkıyoruz. Sıdıka, Hayrı Nisa, Hayriye, birkaç erkek arkadaşım. Biz arkaya geçiyoruz, yalağın üstünde çuvallar, ortada çerçeveli bir şey var. Karagözlerin hepsi uydurma. Karagöz filan bildiğim yok. Karagöz Gazetesi'nden kesmişim tipleri. İlk ilgim böyle başladı. Bu böyledir. İstanbul'da yetişirsin, meraklı olamazsın. Urla'da yetişirsin, tutulursun. Necati Cumalı, kendi izlenim ve gözlemlerinden yola çıkarak kasaba ve kırsal kesim insanının doğayla savaşını, cinselliğini... İlişkilerini eserlerinde yalın ve akıcı bir dille aktarır. Okunduktan sonra da kendini unutturmayan, sık sık hatırlanan bu eserlerden Dila Hanım, Ay Büyürken Uyuyamam, Adı Vasfiye, Mine gibi öyküleri de filme çekilerek susuz yazla birlikte Türk sinemasının klasikleri arasına girmiştir. Romanlarının en güzellerinden olan Zeliş, tütün ekimiyle uğraşanlar arasında geçen bir aşk ve kız kaçırma hikayesidir. Yağmurlar ve Topraklar adını taşıyan eseri Üçlemenin ikincisidir. Bu romanda da 1951 yılının Türkiye'sinden bir kesit, Cumhuriyet aydınlarının bunalımları, düş kırıklıkları ve kişiliklerini koruma çabaları, ekmeğini topraktan çıkaran insanların doğayla savaşları, toprak mülkiyetinin doğuş biçimleri birbirine paralel olarak ustaca işlenir. Üçlemenin sonuncu romanı Acı Tütün adını taşır. Mekan yine Urla'dır. Bu üçleme bir açıdan yazarın büyüdüğü, ilham aldığı topraklara ödediği vefa borcu gibidir. Yazarın kendisinden dinleyelim. İzmir Körfezi'nin görünüşü haritada üç yanını saran karalar arasına sokulmuş bir çizmeyi hatırlatır. Urla ilçesi bu çizmenin topuğuyla tabanı arasında kalan oyuk içine düşer. İlçe merkezi kıyıda küçük bir liman bırakarak denizden dört kilometre içeri çekilmiştir. Kurtuluş savaşından bu yana önemini yitiren, önemini yitirdiği ölçüde de zamanla bakımsız kalıp bozulan bu küçük limanın açıklarında İstanbul'un kilere benzeteceğimiz takım adaları vardır. Kıyıdaki düzlükler boyunca uzanan sebze bahçeleri, otlaklar, İçerilere doğru az ilerleyince yerlerini bağlara, bağlara komşu, dinlendirilerek iki yıl tütün, bir yıl tahıl ekilen bereketli tarlalara bırakır. Kıyının kuzey rüzgarlarına kapalı. Bu satırlarla anlatıyor Cumalı sevgili Urlasını. Romanın asal kahramanı Urla. Diğer kişilerin her adımında Urla ve çevresi son derece canlı bir biçimde karşımıza çıkar. Bu kadar bilgi yeter diyerek romanı anlatalım. Bir tütün yarıcısının kızı olan Zeliş, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte yaşar. Ağır çalışma temposu içinde oldukları sırada keçileri ipini kopararak kaçar ve komşu tarlaya dalar. Zeliş ve kardeşi tarla sahibinden işitecekleri azardan korkarak keçilerinin arkasından giderler. Keçiyi yakalamakta zorlanan iki kardeşin yardımına tarla sahibinin oğlu Cemal yetişir ve keçiyi yakalar. Fasulyeler, mısırlar zarar görmüştür ama önemli değildir. Zeliş ve Cemal birbirlerinden etkilenirler. Cemal'in ailesi de Zeliş'i beğenmiştir. Müzik Beçi'yi bağladıkları organ çürükmüş baba. Koparıp kaçmış ay var. Tamam oğul fazla bir zarar yok. Kimin kızısın sen? Kavalalı Recep'in. Baskıcı Recep'in mi? Evet. Hmm. Başka baba bulamadın mı kız kendine? <gülüyor> Adın ne senin? Zeliş. Zeliş mi? Zeliha ama Zeliş derler işte. Neyse Zeliş. <gülüyor> Sıkılma. Hmm. Pek bir zarar yok bahçede. Selam söyle babana. Kadı Ovacıklı Ali Onbaşı'nın selamı vardı. Söylerim. Kalın sağlıcakla. Böyle başlar Zeliş ve Cemal'in... ...daha sonra dillere destan olacak aşkları. İki gencin yürekleri pır pırdır. Ayakları yere basmaz olur. Ama Kavalalı Recep'in... ...Zeliş'le ilgili başka planları... ...verilmiş sözleri vardır. Boşnak Bekir... ...Zeliş'e göz koymuştur. Recep de kızını onunla evlendirmeyi istemektedir. İyi kazanan... ...varlıklı biridir Bekir. Sürekli yiyecekler getirir. Ara sırada para yardımı yapar Recep'e. Recep düğün için mevsim sonunu beklemesini... ...acele etmemesini söylemektedir. İki genç... ...birbirlerinden habersiz... ...günü ve geceyi nasıl geçirdiklerini bilemezler. Yüreklerinde aşk... ...kuşku... Güvensizlik peş peşedir. Sabah kuyu başında karşılaşırlar. Hayırlı sabahlar. Sana da. Ver testini doldurayım. Sağ ol. Tütünü kolayladınız mı? Hey işte şöyle böyle. Otursana. Oyalanmayayım geç kalırım sonra Çağırırlarsa gidersin Oturdum işte ne olacak Hiç otururuz Sen mani bilir misin Bilirim niye sordun Hiç sordum işte Biri geliyor Gözlemecinin oğlu yaşar bu Hiç peşimi bırakmaz aramızda bir şey var sanmasın ah, Ne o Muhabbetinizi mi böldüm yoksa Niye muhabbetimizi bozacakmışsın e, Baksana kalktınız da İşimiz bitti kalktık. Kafa kafaya vermiş konuşuyordun. mı kadı obacıklı. Sen söyle. Su aldıktı. Ee, öyle olsun. Bana müsaade. Bunu saymam. Cemal, oğlum. Biz bu yolları biliriz. Bizi çakmaz sanma. Vallahi bir şey yok. <gülüyor> Sen onu babana anlat. Buralarda yenisin. Gözünü aç. Bu obada kız kaptırmazlar adama. Başındaki karşılaşmalarından sonra on gün birbirini göremez sevdalılar. Her iki aile yoğun bir şekilde çalışmakta, dinlenmeye bile zaman bulamamaktadır. Zelişlerin yardımcıları olmadığı için Kadı Ovacıklı Ali Onbaşı iki kızını ve küçük oğlunu onlara yardıma gönderir. Neşe içinde çalışıp işleri bitiren gençler eğlenmek isterler ve cemallerin çardağında toplanmaya karar verirler. Çevredeki yakın dostlar da çağrılacaktır. Gençlerin istediği olur ve o gece bir araya gelip eğlenirler. Bir ara zeliş ve cemal insanların gözünden uzak bir yerde buluşurlar. Aşkları biraz daha çoğalır. Onların ortadan kayboluşlarını bir tek gözlemecinin oğlu Yaşar fark eder. Yaşar, zelişi uzaktan uzağa sevmektedir. Kendisine yar olmayan zelişi cemale kaptırmaktansa... Bekir'in almasına razıdır. Bir süre sonra da düşündüklerini uygular. Urla'da Cemal'in Zeliş'i kaçıracağı yolunda dedikodular yayarken Bekir'i de uyarır. Kadı ovacıklıların kızları kaçıracağı söylentisi Zeliş'in annesiyle babasına kadar ulaşır. Bekir hemen babasıyla görüşmeye gelir. Recep telaşlanmamasını, tütünler biter bitmez kızını kaçırıp evlenebileceğini söyler. Bekir'in içi rahatlamıştır. Kavalalı'nın tek şartı vardır. Zeliş bu evliliğe razı olmalıdır. Bekir, böyle işlerde usta olan kör Fehmi'yi bulur. Zeliş'i birlikte kaçıracaklardır. Bohçacı sümbül kadını, Zeliş'i kandırması için gönderirler. Ne ipekli kumaşlar, ne kadifeler, ne de rengarenk basmalar, Zeliş'i kandırabilir. Cemal'den başkasını gözü görmez. Cemal ve Zeliş, birbirlerini göremeyince mektuplaşmaya başlarlar. Kuyu başına bırakılan mektupları Zeliş'in kardeşi getirip götürür. Bir iki mektup okuyalım mı? Okuyalım. Daha doğrusu kendileri okusunlar. Çok kıymetli bir huzura. ''Son mektubunuz beni ne kadar sevindirmişti. İki gündür yanımda gezdirdim. Tekrar tekrar açıp okudum. Mektubunuzu alınca neler düşünmüştüm. Şimdi onlar çok geçti. Çok uzak mazide kaldı. Sevincimin kısa sürmesi nasipmiş. Şimdi o iki gün çok uzaklarda benden. Mektubunuzu bana verdiği sevinci de unuttum. Babamın verdiği bir haber beni kahır içinde bıraktı. Yüreğim dağlanmış dolaşıyorum. Bekir sizi kaçıracakmış.'' Dün Urla'da kör Fehmi ile anlaşmış. Haberiniz var mı? Bu iş sizin gönlünüzde olacaksa ben artık sizi görmeyeyim. Sizi başkasının karısı olarak görürsem yaşayamaz ölürüm. Bana doğrusunu haber verin. Şayet öyleyse başımı alıp buradan gideyim. Gurbet gurbet dolaşayım. Ama sizin gönlünüzde değilse size ben sağ oldukça kimse dokunamaz. Meğer ki beni öldürsünler. Dünyaya karşı gelirim. Akşamdan beri elim ayağım kesildi. Ellerim hiçbir şeye değmez, ayaklarım yürümez oldu. Gözlerim yolda cevabınızı beklerim. Pesleyen ekilir mi? Kökü gümüşlenir mi? Böyle güzel nazlı yer ele bağışlanır mı? Ufacık iğne misin? Gözlerde sürme misin? Ben burada ah ederim, sen orada bilmez misin? Sizi seven Cemal. Çok sevgili bir huzura mektubunuz beni üzdü geceden beri gözüme uyku girmedi benim dünya ahiret iki cihanda sevdiğim sizsiniz su akar gül dibinden içilmez köpüğünden hiç insan vazgeçer mi iptida sevdiğinden boş yere nasıl kendinizi üzersiniz benim canım gibi bildiğim üzülürse benim yüzüm güler mi? ''Bana kimse el süremez. Buna inanın ki yüreğiniz rahat etsin. Allah korusun size bir fenalık gelirse bana kimse yine el süremez. Bekir ne zamandır beni babamdan ister. Adamdan saysaydım size söylerdim. Bu iş bu kadar uzun sürmezdi. Ben Bekir'den de başkalarından da kendimi korurum. Beni öldürmeden kimse muradına eremez. Sabrın sonu selamettir. Günü gelsin ne yapacağımızı düşünürüz.'' Beni düşündükçe yüreğiniz rahat etsin, yüzünüz gülsün, aklınıza hiç keder gelmesin. Tepside üzüme bak, biraz da gözüme bak, eller ne derse desin, sen benim sözüme bak. Sevgiliniz Zeliha. Mektuplaşma sürerken çevre halkı laf taşıyarak iki aileyi birbirine düşman eder. Arada Bekir olmasa bile Cemal ile Zeliş'in evlenmesine imkan kalmamıştır. Bütün bunlar yaşanırken mevsim dönmüş, yaz bitip sonbahar gelmiş, tütünler kırılıp zeytinler toplanmıştır. Urla'ya dönme zamanıdır. Bekir hazırlıklarını tamamlar, bir taksiye Zeliş'i atıp götürecektir. Her şey planladıkları gibi giderken Zeliş'in kardeşi yol kenarında onları görür. Bir yolunu bulup Zeliş'e haber verir. Zeliş hiç oyalanmadan Cemal'in yanına gider ve... Yalnızca geldim der. İki sevgili el ele tutuşarak koşmaya başlarlar. 2001 yılının Ocak ayında İstanbul'da yaşama veda eden Necati Cumalı'nın Zeliş adlı eserini tanıtmaya çalıştık. Söyleşimizin başında asıl kahramanın Urla olduğunu söylemiştik. Romanın bundan sonraki bölümlerinde aşıkların dolaştıkları her yer Urla'nın değişik bir köşesi, Anlatılan insanlar, bitkiler, Urla'nın insanları, bitkileri. Onların her adımıyla Urla kasabasını gezip görmüş gibi oluruz. Peki aşıkların sonu ne olacak? Başaracaklar mı? Yakalanırlarsa ne olacak? <gülüyor> Bütün bu sorularımızın yanıtları romanda diyelim ve söyleşimizi bitirelim. Necati Cumalı'yı tanımak ve onun Zeliş adlı romanının tadına varmak isteyen... Bugün aramızda olup heyecanımızı paylaşan herkese bizimle oldukları için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.